Necm 295 Ve hani biz doğal güçlere, Adem'e boyun eğip teslimiyet gösterin demiştik de, iblis yani düşünce yetisi dışında hepsi boyun eğip teslimiyet gösterdi. İblis, görünmez varlıklardandı, enerjidendi. Sonra da kendi Rabbinin emrine ters düştü. Şimdi siz, benim aslarımdan onu ve onun soyunu yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar mı ediniyorsunuz? Hem de onlar sizin düşmanınızken, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için ne kötü bir değiştirmedir bu. Ben onları göklerin ve yeryüzünün oluşturuluşuna ve kendilerinin oluşturuşuna şahit tutmadım. Ve ben hiçbir zaman saptıranları yardımcı edilmiş değilim. Ve o gün Allah, yanlış olarak inandığınız benim ortaklarımı hadi çağırın der. Sonra onlar da, onları çağırdılar da, onlar kendilerine cevap vermediler. Ve biz onların arasına ateşten bir engel koymuşuzdur. Ve günahkarlar ateşi görmüşler de, Artık kendilerinin ona düşeceklerine kesin inanmışlardır. Ondan kaçıp sığınacak bir yerde bulamadılar. Ve şüphesiz biz bu Kur'an'da insanlar için her örnekten geniş geniş açıkladık. İnsan ise tartışma yönünden her şeyden daha çok olandır. Ve kendilerine doğru yol yani kitap elçi geldiği zaman insanların iman etmelerine, ve Rablerinden günahlarının bağışlanmasını istemelerine sadece evvelkilerle ilgili uygulamaların kendilerine gelmesi ya da önlerine azabın gelmesi konusu engel oldu. Ve biz elçileri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kişilerde hakkı batılla iptal etmek, ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar ve onlar ayetlerimizi ve korkutuldukları şeyleri alaya aldılar. Ve Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip, hatırlatma yapılıp da onlardan mesafelenip uzaklaşan ve iki elinin önden gönderdiklerini yaptıklarını unutan, terk eden, dikkate almayan kimseden daha yanlış kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Şüphesiz biz onların kalpleri üzerine, Kur'an'ı iyice anlamalarına engel perdeler, kulaklarına da ağırlık oluşturduk. Sen onları doğru yola çağırsan da, onlar bu durumda asla kılavuzlandıkları doğru yola girmezler. Bununla beraber, senin rahmet sahibi Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer senin rahmet sahibi Rabbin, İşledikleri günahlar yüzünden onları hemen yakalayacak olsaydı, onlara azabı kesinlikle acele verirdi. Aksine onlara vaat edilen bir zaman vardır. Onlar onun aslarından bir sığınak asla bulamazlar. Ve işte şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yaptıkları zaman değişime, yıkıma uğrattığımız kentler. Biz onların değişime, yıkıma uğramaları için de belirli bir zaman tayin etmiştik. Necmik 196 Ve bir vakit Musa delikanlısına, ''Ben iki bilgin kişinin toplandığı yere varıncaya kadar durmayacağım yahut senelerce gideceğim.'' demişti. Bunun üzerine iki bilgin kişinin toplandığı yere vardıklarında, İkisi de bunalımlarını, sıkıntılarını terk etti. O zaman bunalım, sıkıntı, bilgin kimse yardımıyla yok olup gitti. Bu şekilde geçtikleri zaman Musa delikanlısına, ''Getir kuşluk yemeğimizi, gerçekten biz bu yolculuğumuzda yorulduk.'' dedi. Delikanlı, ''Gördün mü, hiç düşündün mü? O kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben bunalımdan, sıkıntıdan kurtuldum.'' Ona söylememi de kesinlikle bencilliğim engelledi. Bunalım, sıkıntı, şaşılacak bir şekilde bilgin insanda kaybolup gitti dedi. Musa, işte bu aradığımızdı dedi. Hemen izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir bilgi öğretmiştik. Musa ona, Doğru yol konusundaki sana öğretilenden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi. Alim ve rahmete Masarkul, Şüphesiz sen benimle beraber sabretmeye takat yetiremezsin ve kavrayamadığın bilgiye nasıl sabredeceksin dedi. Musa inşallah beni sabreden biri bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem dedi. Alim ve Rahmete Masarkul, o halde eğer bana uyuyacaksan bana hiçbir şey hakkında soru sorma, ta ki ben sana öğüt olarak ondan söz açıncaya kadar. Bunun üzerine ikisi yürüdüler. Sonunda gemiye bindiklerinde Alim ve Rahmete Masarkul gemide kusurlar oluşturdu. Musa, içindekileri boğman için mi onu yırttın kusurlar oluşturdun? Kesinlikle sen şaşılacak bir şey yaptın dedi. Alim ve rahmete kul, ben şüphesiz sen benimle beraber olmaya sabredemezsin demedim mi dedi? Musa, unuttuğum şeyle beni cezalandırma ve işimden dolayı bana güçlük çıkarma dedi. Yine gittiler. Sonunda bir delikanlıya rast geldiler. Alim ve rahmete kul onu öldürü verdi. Musa, ''Bir nefis karşılığı olmaksızın tertemiz bir nefsi mi öldürdün, kesinlikle çok anlaşılmaz bir şey yaptın.'' dedi. Alim ve rahmete masar kul, ''Ben sana kesinlikle sen benimle birlikte asla sabredemezsin demedim mi?'' dedi. Musa, ''Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme, kesinlikle kovarsan darılmam.'' dedi. Bunun üzerine yine gittiler. Sonunda bir köy halkına varınca onlardan yemek istediler. Bunun üzerine onlar da kendilerini misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Alim ve rahmete masarkul onu doğrultu verdi. Musa isteseydim bunun karşılığında kesinlikle bir ücret alırdın dedi. Alim ve rahmete masarkul. İşte bu aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana o, üzerine sabretmeye güç yetiremediğin şeylerin birinci anlamlarını haber vereyim. Gemi olayına gelince, o denizde çalışan bir takım miskinlerindi. İşte o nedenle ben onu kusurlu hale getirmek istedim. Ötelerinde de bütün güzel, sağlam gemileri gasp edip alan bir kral vardı. Delikanlıya da gelince... O'nun anne babası mümin kimselerdi. İşte o nedenle biz, O'nun anne babasını azdırmasından ve küfre, Allah'ın ilahlığını ve Rab'liğini bilerek reddetmeye sürüklemesinden korktuk. Sonra da Rableri O'nun yerine kendilerine temizlik bakımından, daha hayırlı ve merhamet bakımından daha yakınlı versin istedik. Duvara da gelince, O, ''Şehirdeki iki yetim oğlanındı ve onun altında onlar için bir define vardı. Babaları da iyi bir zat idi. İşte onun için Rabbinden bir rahmet olmak üzere Rabbin onların erginlik çağına ermelerini, definelerini çıkarmalarını diledi. Ve ben onu duvar doğrultma işini kendi görüşümle yapmadım. İşte senin, Üzerine sabretmeye takat getiremediğin şeylerin ilk plandaki anlamı. Necm 297 Ve sana iki çağ sahibinden soruyorlar. De ki, size ondan bir hatırlatma öğüt okuyacağım. Şüphesiz biz iki çağ sahibi için yeryüzünde iktidar sağladık. Ve ona her şeyden bir sebep verdik. Sonra o, bir sebebe tabi oldu Sonunda o Vahyin battığı yere vardığı zaman Vahyi kara bir balçıkta Batıyor buldu Orada ilahi ilkeler Hayattan çıkarılmıştı Bir de bunun yanında Bir toplum buldu Biz dedik ki Ey Zülkarneyn Onları ya cezalandırırsın Veya onların hakkında iyi güzel davranırsın O dedi ki kim şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yaparsa kesinlikle ona azap edeceğiz. Sonra Rabbine geri döndürülecek. Sonra o da onu görülmemiş bir azapla azaplandırır. Ama her kimde iman eder ve salihi işlerse artık buna da en güzel karşılık vardır. Ve biz onun için emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra iki çağ sahibi bir sebebe uydu. Sonunda vahyin doğduğu yere vardı. Vahyi bir toplum üzerine doğuyor buldu. Öyle ki biz onlar için vahyi olmayan bilgilerle bir siper yapmıştık. İşte böyle. Ve biz onun yanında olan şeyleri bilgi yönünden kuşatmıştık. Sonra iki çağ sahibi bir sebebe uydu. Sonunda iki sözleşme arasına ulaştığında iki toplumun, Medine ve Mekke toplumlarının aslarından hemen hemen hiç söz anlamayan bir toplum, Hayber Yahudilerini buldu. Söz anlamaz toplum, yani Hayber Yahudileri dediler ki, Ey iki çağın sahibi! Şüphesiz akıncılar ve komutanı, yani Muhammed ve ordusu, bu topraklarda bozguncudur. Ziraatten anlamıyorlar, araziye yazık ediyorlar. Onun için bizimle onlar arasında bir vesika yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu? İki çağ sahibi dedi ki, ''Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkanlar daha hayırlıdır. Haydin siz bana kuvvetle yardım edin de sizinle onların arasında çok sağlam bir sözleşme vesika yapayım.'' Bana ince zekanızda hazırladığınız teklif metinlerini getirin. Sonunda hedef eşitleştiği zaman hazırlayın sözleşmeyi dedi. Sonunda sözleşme hazırlanınca getirin ben de imzalayayım dedi. Artık söz anlamaz o toplum sağlamca yapılan sözleşmeyi aşmaya güç yetiremediler. Onu delmeye de güç yetiremediler. İki çağ sahibi dedi ki, Sağlamca yapılan bu sözleşme Rabbimden bir rahmettir. Artık Rabbimin vaadi geldiği vakitte onu dümdüz yapacaktır. Rabbimin vaadi de haktır. Necm 298 Ve biz kıyamet günü ortak koşan kimseleri dalgalar halinde birbirlerine girer halde bırakıvermişizdir. Sura da üflenmiştir. Böylece ortak koşan kimselerin hepsini bir araya toplayıvermişizdir. Ve biz cehennemi o gün beni hatırlatan alametlerimden, göstergelerimden gözleri bir örtü içinde olan ve vahye kulak vermeye güçleri olmayan kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek de denenler için genişlettikçe genişlettik. Peki o kafirler... Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, benim hastlarımdan bir takım yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edineceklerini mi sandılar? Şüphesiz biz cehennemi, kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselere bir konuk ziyafeti olarak hazırladık. De ki, ameller bakımından, en çok zarara uğrayanlara haber verelim mi? Onlar yapay olarak güzellik ürettiklerini sanırken dünyadaki çalışmaları da boşa gitmiş olan kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona ulaşmayı bilerek reddetmiş inanmamış kimselerdi de bu yüzden yaptıkları bütün amelleri boşa gitmiş. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız, hiçbir değer vermeyiz. İşte küfürleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri, benim ayetlerimi ve elçilerimi alaya almaları sebebiyle onların cezaları cehennemdir. Şüphesiz iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış şu kimseler, İçlerinde sürekli kalmak üzere tirdevs bahçeleri onlar için ikram olunmuştur. Onlar oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenirdi. Hatta bir o kadını daha getirsek bile. De ki, ben ancak sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih ameli işlesin ve Rabbine kullukta hiç kimseyi ortak etmesin.